في هو درب بهرو به تربا به, به تحيا عالما حرم فخو سل عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحوث سل إماما سبنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات وسلام على محمد وعلى آل سيد اجمعين Şeyh Hommasab 11 Eylül olayları sonrası hali hazır uluslararası koşulların gölgesinde Arapların Müslümanların hali. son olarak 11 Eylül ve sonrası bazı gelişmelerden bahsetmişti değil mi son şeyde 11 Eylül tabi bir dönüm noktası oldu epeyce şeyler değişti. Daha doğrusu yani 11 Eylül evveli var olanlar 11 Eylül sonrası daha da daha da hız kazandı, daha da şiddetlendi, daha netlik kazanmaya başladı. Yoksa 11 Eylül yani kendi zatında olmayanı var etmedi. Yani öyle değil. 11 Eylül olmayan bir şeyi oluşturmadı. Yani İslam'a karşı o hamleyi İslam'lara karşı kurgulanmış olan hamle, yapılan hamle, hamleyi varlık oluşturmadı. Zaten evelinde de vardı. Yani öncesinde 11 Eylül öncesinde de vardı. Ancak 11 Eylül geçenler geçenlerde söylediğim gibi 11 Eylül'ü e hakikaten yani kafirler 11 Eylül'ü çok iyi kullandılar. Ve tabii iyi kullandılar derken yani kafirlerin bir şeyi yani bir şeyde başarılı olmaları o konuda kendileri marifet sahibi çok mahir olduklarından kaynaklanmıyor. Kafirler bir şeyde başarılı oldukları zaman o Müslümanların zayıflığından daima kaynaklanıyor, acizliğinden. Müslümanlar üzerlerini düşerini yapmadıklarından ötürü kafirlerde güç kazanıyor ve düşündükleri yani kurguladıkları, tasarladıkları şeylerde şeyleri gerçekleştirmeye fırsat buluyorlar, güç buluyorlar. Doğru, asıl mesele yani Müslümanların acizliği. Ama maalesef, o acizlikte özellikle, hususen şeyden sonra, yani özellikle Osmanlı'nın yıkılmasıyla İslam ümmeti hakiki ve etkili bir acizliğe düştü. Şimdi bu 11 Eylül sonrası diyor Müslümanların ahvali ve bu Müslümanların ahvalini 5 yani mertebede ya da 5 düzeyde ele alıyor. Birincisi el-Umera kesmi yani hükümetler, İslam alemindeki hükümetler. Sonra ikinci düzeyde diyor ulema. Sonra üçüncü düzeyde İslami hareketler. Dört, umumiyen yani İslam ümmeti ve beşinci düzey olarak da yani cihadi cemaatler. Cihad hareketi ve cihad hareketinin fertleri. Şimdi bir, Arap İslam devletleri hükümetleri resmi düzeyinde. Yani 11 Eylül sonrası bu İslam, yani İslam ülkelerinin hükümetlerindeki ahval ne oldu? Diyor ki, kısa bir Geçersek özeti şu en altta yazdığı Amerika'nın başlattığı terörle mücadele kampanyasının desteklenmesi ve 52'den fazla İslam ülkesinin temsilcisi sıfatını taşı ve yöneticilerin sahip olduğu İslam anlayışının şiddeti ve terörü reddettiğinin vurgulanması. Yani 11 Eylül sonra İslam alemindeki hükümetlerin yani bütün altı dillerini doladıkları ve her yerde gündem ettikleri, sürekli yani bunun için konferanslar yaptıkları vesaire ittifaklar kurdukları vesaire ne oldu. Yani biz şiddete karşıyız, terör'e karşıyız. İslam'da işte şiddet yoktur, terör yoktur, insan öldürmek yoktur. O zaman işte özellikle çok şeyden hep işte bir insanı öldüren bütün insanı öldürmüş gibidir vesaire. Yani bunlar üzerinden sürekli yani. İslam dini şiddet dini değildir İslam dini terör dini değildir İslam dini selamet dinidir İslam dini barış dinidir Dolayısıyla asla yani böyle bir şey yoktur Ve idari yönden de ne? Bu manada Bu Yani bunu telkin edecek olan Hem Müslümanlara hem de Bütün dünyaya yani Bunu ispat edecek Kendi yani halkına da bunu telkin edecek Bütün yolları açtılar Hükümetler bütün vesileleri buna açtılar. Bunun buna muhalif buna karşı koyacak olan bütün vesileleri de yok etmeye çalıştılar. Yani kendi o hem idari yönetim hem de işte yönetime bağlı olan işte kurumlar, istihyanet işte gibi vesaire, işte o medya kolları vesaire bütün bunlar hepsi yani bu fikri yerleştirmek için çalıştı özellikle 11 Eylül sonrası. İslam dini şiddet dini değildir. İslam şiddet tet eder. İslam terör değildir. Neyse burada da dediği gibi cihat ve meşru direniş hakkının uluslararası arenadaki yeni adıdır bu şiddet ve terör. Yani İslam halklarının kendisini saldıran kafire karşı müdafaa etmesi bu ne oldu? Bu terör oldu. Ve terör terör de kötü bir şey her yerde yani artık tam bir algı oluşturma. Yani terör lafzı nedir? Terör lafızı. Hatta en kötü lafız haline getirildi. Terör dediğin zaman. Yani eski zamanlarda mesela benim gençliğim döneminde mesela terör lafızı çok yaygın bir lafız değildi. Yani terör evet terör yani var olan mefhumlardan birisi. Ama senin günlük hayatına hakim olan her yerde yani her yerde duyduğun, işittiğin, her yerde okuduğun bir lafız değildi, mefhum değildi terör. Ama özellikle 11.50 sonrası artık sanki her şey sadece onun etrafına dönüyor oldu. Tabi terör denen İslam, İslam yani İslam mücadelesi veren mücahitler, İslam umumen İslam bir terör dini, bir şiddet dinidir. Böylece yani burada hükümetlerin şeysine hükümetler bu konuda üzerlerine düşerini yaptılar. Diyor. en başta Türkiye, Pakistan, Körfez Devletleri ve ürün olmak üzere bazı Arap ve İslam ülkelerinin hükümetleri kendi topraklarını, hava sahalarını, denizlerini ve askerlerini Amerika ile İngiltere'nin Irak'ı işgal için başlattığı saldırı kampanyasının hizmetine sundular. Yani umumen ne oldu? Bütün İslam alemindeki, yani bütün İslam ülkelerdeki yani İslam ülkeler hepsi başta Amerika olmak üzere ve Amerika ile beraber tabii NATO'nun. Amerika e, askeri üsleri dönüştüler. Her bir ülkede askeri üsler açtılar ve o askeri üslerden bu sefer Müslümanlara karşı İslam mücadelesi veren Müslümanlara karşı hamlelerini oradan yapmaya başladılar. Bu bir, yani askeri olarak bu hükümetler askeri alanda o teröre karşı savaş, mücadele yani İslam'a karşı savaşta bütün yani yani topraklarını açtılar. Bir. Sonra e, ne diyor? Amerika Amerikan bankalarında bulunan Suudi Arabistan hükümetinin ve Surli vatandaşların bütün mal varlıklarına el koymak. İşte milyarca dolarlar miktarına uçuk rakamlardır diyor. Bunların diyor bahanesi zaten belli, teröre destek. Yani e, o, özellikle bir dönem El Kaide'nin maddi kaynaklarını kurutma yoluyla yani e, gayesiyle yani her yerde müslümanların bir şekilde yani özellikle Arap'ların tabii ve özellikle yani suudların bir şekilde Şeh Usameyle mesela bağlantılı olan veya da cihat hareketi içerisine yer almış olan başka isimlerle bağlantılı olan bütün o yani fertlerin mallarını nereye koydular? Hani bu şekilde çok ciddi manada para kaldırdılar, Bunun bir diğer bir yolu da neydi? Var olan cemaatleri işte El Kaide yaparak örgüt yaparak ondan sonra mal varlıklarına el koymak ve yani böyle bütün dünyada birçok hem yani cihat bağlantılı olan doğrudan hem de aslen cihat bağlantısı olmayan hani cihat fikrine sahip olan bundan ötürü o işte o ülkede tehlike arz eden böyle cemaatlerin yani ciddi manada mal varlıklarına el koydu. Hatta mesela düşün kaplan cemaati bile Almanya'da yani çok büyük rakam, tam hatırlamıyorum yani milyonlar euro değerinde mal varlıklarını koydular Almanya'da. Terör örgütü yaptıktan sonra tabi yani El-Kaide töhmeti, terör örgütü ondan sonra da mal varlıklarını el koydular. Sonra da bütün bu gidişat veya yaşanan bütün bu hadiseler İslam ülkeleri hükümetlerinin Beyaz Saray'ın kapılarında sıraya girmelerin ve o kapıların sahipleri karşısında el pençe divan durmalarını artırmaktan gayri bir şeye yaramadı. Yani öyle bir durum oldu ki artık yani kafir, saldırgan, kara, karar verdi. Ben artık yani bu İslam alemini kendime uşak edeceğim. Ee, dolayısıyla bu İslam aleminde hükmeden bu murtet yönetimlerde o pastadan bir pay sahibi olabilmek için yani o kafirin kurgusu içerisinde yer alabilmesi için dediği gibi burada artık yani Beyaz Sarayı, Washington'da biliyorsunuz, sıraya kapılarına sıraya girmeye başladılar. Diyor. Katar, Florida'dan kendi ülkesine taşın Amerikan kuvvet komutanlarını ağırladı ve Amerika-Irak işgalini bu topraklık üzerinden idare etti. Yani Katar-Irak-Irak Irak işgalini Amerika-Katar'dan idare etti, düşün. Ve ondan sonra aşağıda da işte mesela Beşer Esed diyor Suriye Devlet Başkanı <gülüyor> bu dönemde o da yani kendi varlığını koruyabilmesi için Avrupa ülkeleriyle Amerika Avrupa ülkeleriyle bağlantılar kurmaya çalıştı. Hepsi İran'da İran'da böyle Pakistan böyle bütün ülkeler o dönemde yani o bütün ülkelerin hükümetleri İslam ülkelerinin hükümetleri bu savaş içerisinde Amerika'nın başlattığı savaş içerisinde yerini almaya çalıştılar. Yerlerini yerlerini almaya çalıştılar. Nihayetiyor Amerika Irak'a saldırdı ve Bağdat'ı ve Bağdat'a girdi. Amerikan askerleri yağmacılıklarına yağma kattılar ve Irak Irak'ı tarumar ettiler akıbında Amerika Avrupa'nın desteği ve güvenlik konseyinin bu sırası yetki kararıyla Irak'ı işgal altına aldığını duyurdu. Yani bu da yani bu her aynı şekilde oynayan, yani cereyan eden bir oyun, bir kurgu. Bütün bu milletler arası o hukuk örgütleri, işte bu Birleşik Milletler olsun veya işte bu ne bileyim, burada dediği ee, güvenlik konseyi olsun vesaire vesaire yani bu bütün bunlar zaten yani bir zaten o taraftan kurulmuş olan örgütler tam kendilerine çalışan örgütler Amerika'nın yani o zamana kadar yani bugüne kadar affan bugüne kadar hala Amerika'nın yani sözü geçen en güçlü yani Amerika olan ve zaten kurucusu Amerika olan bu örgütler o askeri faaliyet ile işgal ettikleri ülkelerde ne diyor siyasi olarak resmi olarak da o örgütler tarafından da o işgali meşrulaştırıyor. Dolayısıyla aslen o yani aslen kendi yine icat ettikleri ihtisas ettiği hukuka göre gayrimeşru olan bir şeyi ne diyor o örgütler vesilesiyle meşru bir hale dönüştürüyor. <gülüyor> Sonra orada kukla bir hükmet kurdu Irak'ta bu hükümetin tanınmasını Arap devletlerine ve Arap biline zorla dayattı. Yani hepsi, zaten hepsi onun elinde. Dolayısıyla istediği yere giriyor, istediği yere işgal ediyor. Sonra o işgali yine kendi kurduğu o uluslararası yatu, uluslararası yani o milletler üzerinde olan cemiyetler tarafından, örgütler tarafından meşrulaştırıyor. Sonra onu meşrulaştırdıktan sonra bu sefer kahraman olarak insan haklarını savunan, demokrasiyi savunan işte halkı kurtarmış olan kahraman olarak geliyor. Yine orada bir hükümet de yani var, tesis ediyor, oluşturuyor. O hükümet de zaten onun oraya yerleştirdiği hükümet, o hükümet de onun e, talimatlarına uygun şekilde ülke yönetiyor ve o ülkenin içerisinde hem bir tarafta ülkedeki var olan bütün faydaları ona aktarıyor. Sonra da o ülke içerisinde de yani onun hakimiyetini sağlamak için Gerekli olan her adımları, her şeyi yapıyorlar. Böylece Arap nizam-ı diyor, iflasını ilan etti ve her bir baş, buş yönetiminin ardı sıra bir başına ve ağzından salyaların akka akka seyretmesini, sürdüreceğini gösteri. Bunlar arasında ortak, tek payda ise hepsinin Amerika ve beyaz Saray, <gülüyor> ve Efendi'yi için etmek için mücadele kampanyasına cümbür cemaat yarışa girmiş olmasıdır. Yani işin şeysi bu, özeti bu. Yani özellikle 11 Eylül sonuvası e, İslam alemindeki bütün o hükümetler hepsi Amerika'nın yaptığı bu İslam'a karşı savaşla yerlerin alabilmeleri için, yerlerini alabilmeleri için birbirleriyle adete yarıştılar. Kim en alçak ise o Amerika'da, o Amerika ya en yakın olabildi. Kim en en, en alçak? en zalim, en yani sınırsız Müslümanlara zulümde en sınırsız kim ise o da Amerika'nın yanında en yani en değerli oldu. Ona en yakın oldu. En çok kazanan oldu yani. Ve bunda da istisna işin gerçeği yok. Ha yani Hiçbir İslam ülkesi bundan istisna edemezsin. Ha, kimisi daha fazla, kimisi daha az. Ama hepsi Hepsi yani bu hamleye iştirak ettiler. Hepsi. istisnasız. Bunda yani İslam ile en çok bağlantıya koyabileceğin iyi ülkeler hepsi yani bu hamleye Amerika'nın yanında girdiler. İşte bizler de 2004 yılının sonlarına ulaştık. Arap ve İslam ülkelerinin istihbarat birimleri hala daha FBI ve CIA'nin kurumlarıyla yan yana ve sırt sırtla çalışmaya devam ediyorlar. İslam, Müslüman, İslam ve Müslüman terörüne karşı savaşmak için Suriye'den Mısır'a, Fas'tan, Cezayir'e, Tunus'tan, Sudan'a Arap Yarımadasından arasından diğer İslam ülkelerine varıncaya kadar her yerde ve hepsi beraber Amerika'nın hizmetindeler. Yani hükümetlerin hali bu. Sonra diyor alimler. Şimdi Şeyh-i Musab tabi Burada önce umarayı getirmiş, sonra ulemayı getiriyor. ikinci sıraya. İşin gerçeği, yani ben şahsen önce ulemayı zikrederdim. Çünkü iş ulemalı bitiyor. Ulema, asli, asıl yöneticiler daima ulemadır. Bu ister, yani bu böyle olsun, ister yani bu fiilen böyle olsun, ister böyle olmasın fiilen, yine hakikatte yöneticiler yine ulemadır. Ve ulama yani bilim bilgi insanları, bilgi insanları o bilgi insanları yani ulama derken şimdi tabi biz ulama dediğimiz zaman bizim aklımızı gelen hem İslam uleması ama ulama yani cins itibarıyla yani hakikatı nedir o yani o toplumun veya o toplumun sahip olduğu dini inanışı veya ideolojisi fikri fikriyatı neyse artık onun onu bilgi ile besler yani o şuuru, o fikri sağlayan insanlar. Mesela bu yani kapitalist ülkelerde kapitalist ülkelerin uleması din adamları değil. iktisatçıları. Yani o ekonomistleri yani. Uleması. Kapitalist ülkenin uleması ekonomistleridir. Veyahut da liberal işte demokratik alemin uleması işte o demokratik felsefeyi yani tanımlayan ve onu insanlara anlatan ve onları insanları terkin eden o düşünürleridir Ve buna benzer. Yani her mesela yani başka işte zalim diktatör rejimlerin uleması işte o rejimi meşrulaştıran ve o rejimin halk indinde yani e, halkın ayaklanmamasını rejime karşı sağlayan ve o halkın yani şeyse göre artık dinine göre onlara bir fikir veren abi şuur yani aktaran insanlar. Dolayısıyla asıl yönetim daima bu fikir adamlarıdır yani işin gerçeği. Ya fiilen yani fiilen gerçekten vakada da öyledir veyahut da fiilen yönetim işte umaradadır ve ulema da o umaranın altında hareket eden İnsanlar gibidir. Ama yine hakikatte... Ha çünkü halkı, yani halkın itaatini, o yönetime halkın itaatini sağlayan yine ulemadır. <gülüyor> Dolayısıyla halk aslen ulemaya tabi. Dolayısıyla yani, yani ulema ilk sıraya getirilmiş olsaydı o zaman hakikati itibariyle daha uygun olurdu. Ama vaka itibariyle, yani Şeyh-i yani vaka itibariyle tabi umera ha çünkü şeyin, piramidin başında, ucunda umara durur. Onun altında ulema gelir. Ulema altında artık yani halk, tabak. El-Muhim yani ikinci sırada diyor Müslümanların alimleri. Şimdi diyor burada insanı tiksindiren ve eseflere gark eden böyle bir konuda çok özet bir şekilde şunları söyleyebilirim diyor. 11 Eylül'den sonra bunların münafıkları nifaklarına nifak kattılar. Korkak ve suskun olanları ise daha derin bir sessizliğe gömüldüler. Özet bu. 11 Eylül sonra ulemanın hali bu. Yani zaten münafık olanlar onların nifakları iyice ortaya çıktı. İyice azdılar yani. yani i̇yice azdılar. Tabi şimdi burada yani bu tabir kendi adına tartışabilirsin. Yani münafık yani bunların çünkü münafık şer'an kimdir? Küfrünü iptal eden yani gizleyen ve İslam'ın izahar eden yani zahiren hiçbir küfür bulunmayan ama batının hani kafir olan o munafıktır Tabi bu 11.50 sonrası yani şimdi maksat yani kastettiği de o çünkü daha sonraki söylediklerinde o anlaşılıyor zaten. Yani o bahsettiği bu bazı alimler bunlar nifaklarını ortaya koymadılar yani bunlar küfürlerini ortaya koydular. Açık bir surette ne kadar kafir Hatta ne kadar zındık olduklarını, yani nifakı artık nifakını böyle yani utanmadan ve sınırsız bir şekilde yani izhar eden, bu kafirden ziyade zındık olur, zındık yani kafirin en ala hallerinden, küfürün en ala hallerinden de. yani bir bu, bir o zaten belamlar o mürtet yönetimleri çalışan, o burada tabir ettiği münafıklar, onlar iyice nüfaklarını ortaya koydular, küfürlerini kustular. Diğerleri ise, yani korkak ve suskun olanları diyor, onlar da iyice sesliğe gömüldüler. Sultanların alimleri diyor, Araf ve İslam ülkelerinin başkentlerindeki ve sahir yerlerdeki büyük mescitlerde, Cuma hutbelerinde ve minberlerin üstünde açıktan açığa cihada ve mücadeleri karşı saldırıya geçtiler. 11 Eylül Soluaz. Açıktan cihada ve mücadeleri karşı saldırıya geçtiler. Bu bir taraftan, diğer taraftan da kendi ülkelerinin yöneticilerini savurmaya ve kafir istilacıların kanlarının masum <gülüyor> olduğunu iddiaya koyuldular. İki yönde yani çalışmalarını yaptılar. Bir yönden o saldırgan, yani onların saldırgan olarak kabul ettikleri şiddetçi, aşırı, işte e, terörist, e, İslam'ı tahrif eden, İslam'a zarar veren o mucahitlere karşı bir saldırıya geçtiler. Onları kötülemek, onları dinde ihraç etmek. Yani o mücahitler onların dinde yeri yok. Onlar dini tahrif eden, tahrif de yani dinde sadece yani şiddet, dinde var olmayan bir şiddeti uygulayan, böyle vahşi ve İslam'da nasibi olmayan insanlar olarak kötülemek bir tarafta. Ve bu tabii neyi sağladı? Bu o var olan, İslam'a karşı mücahit, mücahitlere karşı savaşın işte şer'i altyapısını oluşturdu. Yani insanlar bir taraftan mesela Amerika mücahitleri vuruyor veyahut da NATO ülkeleri mücahitleri vuruyor. Bir yerde yani hava saldırısı vesaire kadınlar, çocuklar da ölüyor. Ya pekala insanlar niye tepki vermiyor? Çünkü bir taraftan büyük bir alimler şeysi, ee, aparatı, örgütü, beyler bir örgüt sürekli yani bu adam bunlar suçlu bunlar kötü bunlar ölümü hak ediyorlar. Bunlar zaten yani bunlara yani bunları öldürmek ile Amerika haklıdır şeklinde sürekli Müslümanlara bir telkin var. Diğer taraftan yani bu bir mücahitleri kötülemek diğer taraftan da bunu yapan e şimdi kendi yani İslam halkların kendi yöneticileri yapıyor bunu. Yani bak işte şu son şeyde mesela cereyan edilen şeyler. Yani normalde şimdi çok saf bir akıl ile baktığın zaman saf bir akıl. Hiçbir şekilde yani etkilenmemiş bazı şeylerden. Şimdi bir kadın tesettürlü Müslüman ya yani. Ve Müslüman oğul, kocası da işte son bu İstanbul'a olan olay. Kocası da cihat, çeçen cihadına iştirak etmiş. Çeçen cihadı nedir? Çeşen cihadı da yani Rusya dışarıdan gelmiş atandan yani atalarından almış olduğun toprakları işgal etmiş. Sen de o kafir o Slav milletine karşı o, o azgın yani Slav milletine karşı sen de topraklarını müdafaa ediyorsun. Sen yani bir müdafaa, savaşın, müdafaa savaşında bulunuyorsun ve Saldırına karşı toprakları müdafaa ediyorsun. Böyle bir savaşta yer almış olan birisi sonra geliyor senin ülkende yani senin ee, sığınmasını kabul ettiğin ülkende o ülkenin istihbarat teşkilatı geliyor ve o adamı suikastla öldürüyor. Şehit ediyor inşallah. Yani o kardeş İslam yani ki kardeşi tanıyorduk biz. Yani onu İstanbul'da Rusya'nın istihbaratı, Rus istihbaratı infaz ediyor. Şey de diyor yani inşallah. Ha şimdi onun eşi, kızları, yani Müslüman yani mücadele vermiş olan birisi. Yani hatta sen de o mücadeleyi de meşru bir mücadeleyle kabul ediyorsun yani Çeçen halkının Rusya'ya karşı mücadelesini senelerce desteklemişsin. Yani Türk hükümetini kastediyorum. Senelerce desteklemişsin. Hatta o onların Türkiye'de dernekleşmelerini vesaire izin vermişsin. O dernekleşmelerini desteklemişsin. Yani mantıka hatta yardımda bulunmuşsun vesaire. E şimdi böyle bir yani böyle bir kadını tutukluyorsun ve Rusya'ya teslim etmeye yani teşebbüs ediyorsun. Yani bu aslında şimdi böyle bir şey düşündüğün zaman. Şimdi aslında böyle bir durum. Yani kocası e, asli kafir olan küfründe hiçbir kimsenin şüphe etmediği bir ülke tarafından öldürülmüş olan bir kadın. Kadının üzerinde sadece İslam alametleri var. Müslüman bir kadın yani. Ve Müslüman olduğu için de zaten hani de, şey, işit şeysiyle, töhmetiyle tutuklandı. Ondan sonra da Rusya'ya teslim etmek üzere yani böyle bir sürece girdiler. Şimdi Türk halkından yani şimdi Türk halkı Müslüman bir halk ya. Kendisini İslam'a nispeten. Yani normalde şimdi bir halk nasıl tepki vermesi lazım? Ona? Yani Müslüman bir kadını nasıl kafir bir ülkeye teslim edebilirsiniz? Yani Aslında halk bu konuda ayağa kalkması lazım. Kendi arandan yani senin kendi ülkende o senin yani belki dün daha komşun idi yani. Hangi apartmanda yaşadığını biliyorsun vesaire vesaire. Yani senin ona müdahale etme gücün yetiyor. Ha, buna tepki koyanlar oldu. Yani Müslümanlar tabii yine artık adet Müslümanların adeti üzere sosyal medya üzerinden hashtag çalışmalarıyla buna tepki verdiler. Bilmiyorum Allah'ım belki bazı... Yani hukuki belki girişimler de bulmuş olabilirler Bilmiyorum. Ama şimdi normalde yani aslen normal bir düz bir akıl ile burada yani Türkiye Türkiye Müslümanlar bununla bu konuda ayağa kalkması gerekir. Ama tepki yani yine buna rağmen çok cıldız kaldı. Ha, var olan artık tepki sebebiyle midir allah alim Alem tabi öyle gösteriyorlar da allah alim Alem yani ne bu şeyden vazgeçtiler biliyorsunuz. O göndermeden elhamdülillah yani vazgeçtiler hakkum yani onu ve bütün Müslüman sunum modülleri korusun. Amin. Ama e, gerekli olan çok değil. Yani koymadılar. Niye koymadılar? Çünkü işte yönlendiren yok ha. Yani o yönlendiren yok. Yani Türkiye'de veyahut da hani herhangi bir yerde bu konuda ayağa kalkıp işte Müslümanları harekete geçiren böyle bu zulümlere karşı harekete geçiren işte ilim adamları bulunmadığı için birakis ilim adamların derdine ilim adamların dendi var olan hükümeti sürekli temize çıkarmak sürekli yani hatalarını kapatmak sürekli ne kadar yani ne kadar İslam'ın ve Müslümanların maslahatı için gerekli olduğunu sürekli konuşmak o maslahatın yani sürdürebilmesi için Müslümanların oturması gerektiğini, suskun kalması gerektiğini, sürekli yani, yani o Müslümanları görmezlikten gelmeye, görmezlikten gelmeye, Müslümanları fiştekleyen işte başlarındaki ilim adamları. Her şeyde susun, oturun, karışmayın, bir şey demeyin, şey yapmayın. Niçin? Mescidimizi kaybedeceğiz. Çalışmalarımız elimizden gidecek. İşte biz de tutuklayacaklar. Bizim de derneklerimiz vakıflarımızı kapatacaklar. Hep bu ha bu endişeler. Lois işte bu nedir gibi yani korkaklar daha da korkaklaştı. Suskunlar daha da suskunlaştı. Hatta yani ortada duranlar onlar da yani e, suskun kalmayı tercih etmeye başladılar. <gülüyor> ha bu bir diğer taraftan da Yöneticilerin savunma dedik ve kafir istilacıların da kanlarının masum olduğunu iddiaya koyuldular. Yani o kafirler de o kafirlerin kafir ama yani işte onun akabinde işte kafir de insandır. Kafir de insan yani kafiri yani öldürmek diye bir şey bu bir vahşet yani bu bir cinayet. Yani, yani o da insandır neticede. E sonra bunlar hepsi semavi dinler. Zaten semavi dinler hepsi kardeştir. E ondan sonra bir, yani bir şey diye bir özgürlük var ve din e, din özgürlüğü diye din özgürlüğü diye bir şey var. E i̇nsan öyle inanıyor yani. Sen ona niye karışıyorsun? Hani onların da hayat hakları var. Onların da senin ülkende bulunma hakları var. Onlar da değerli. Onların da hayatları değerlidir. Dolayısıyla ne? Yani onlar ha, bir de özel bir de tabii özellikle bu bu Türkiye gibi ülkeler için geçerli değil ama yani e, şeriat ile yönetildiği iddia edilen Suudi Arabistan gibi vesaire ülkelerde mesela bunu nasıl kılıflara soktular? İşte bunda yine ulemanın bu konuda ilk derecede öne çıkan ulema. işte bunlar zimmidir. İşte bunlar eman altındadır. Dolayısıyla emanlığı öldürmek işte cehennem, kim emanlıyı öldürse cehennemliktir işte. Kim zimmiyi öldürse cehennem vesaire. Böyle şeylerle yine Onları hedef alanları fikrende olsa bak sadece fikrende olsa ameli olarak değil. Fikrende sadece hedef alanları onlar da yine yani aşırıcı ve e, İslam'ı tahrif eden, İslam'a zarar verenler olarak yine İslam halklarının indinde gözünde kötülediler. Velev ki fiilen bir şey de yapmış olmasa, yapmamış da olsa... Ne demiş? Yetki sahiplerinden onları kovmaları, yani bu aşırı Müslümanlara mücahittir yani. Yetki sahiplerinden onları kovmaları ya da kovuşturmalarını ve köklerini kurutmalarını talep, Müslümanlar da onlara karşı savaşmaya ve mücadeleye teşvik tahrik eden hutbeleri konuşmaya taşın ekranlara. Ha bu arada Müslümanların topraklarına bulunan kafirlerin hukukuna dair İslam'ın hükümlerini ve onlara güzel, muamelinde bulunmanın zaruretini dile getirmeyi de unutmadılar. Şu anda da olduğu gibi bütün bu fesat ehlini bütün medya bütün o medya aparatı bu mufsitleri destekliyor. Destekledi, destekliyor. Bütün yeni konuşma imkanlarını sağlıyorlar ve şeylere, Müslümanların yani halkları halklara ulaşabilmek için bütün imkanları sağlıyorlar. Evet bu ağzı laf yapan uşak alimler uydu kanallarında nifak ve ihanet üzere kurulu bir maratonda yarışa tutuştular. Haramen diyarında mesela diyor, diyarında meşhur davetçilerden biri Aydıl Karlı mesela 11 Eylül olaylarıyla ilgili yorum yaparken NBC ekranlarından nefretle ve bir şeyleri düzeltmek istercesine şöyle haykırıyordu. Din bize insanları öldürmeyi emretmiş midir? Bize yapıları yıkmayı emretmiş midir? Niçin onları İslam'a davet üzerine odaklanmıyoruz? Niçin Amerikan kongre üyelerini İslam'a davet etmiyoruz? Birkaç yıl onları davet edelim Allah'ın dinine girerler. Yani yani din sanki din sadece davetten ibaret olan ve sadece bu konuda bunlar yani şey değil ha sadece bu belam tayfeleri değil yani. Mesela dün bir kardeş bir dergiden bir yazı dün evvelsi gün Allah'ın dergiden bir yazı gösterdi. O yazının yazarı yani Türkiye hükümetinin siyaseti Müslümanları iki iki cenaha itiyor diyor. Bir cenah yani demokratikleşme cenahı. Onlar demokratik yolları itiyorlar. Dolayısıyla bunlar yani zamanıyla adım adım Demokratikleşiyorlar yani. Ha diğer cenahden ne? Yani silahlı mücadele itiyorlar. O silahlı mücadele girenler de, onlar onlarda zaten kocaman bir silahlı mücadele sanayisi var. Yani yine kafirin oluştuğu bir kurgu var. O, o o tayfede ne diyor? O taifede o kurguda yerini alıyor. Yani bizi kastediyor. Yani bir tarafta yani o derginin ee, o yazısında geçtiği üzere ki bu Belam tayfeden değil bilakis Belam tayfesini tekfir eden Belam tayfesine düşman olan Türkiye'de yani tevhid çalışmasını sadece kendisine hasreden kendisinden başka yani Türkiye'de eee tevhid çalışmasını yaptığını kabul etmeyen bir tayfe yani ismi hiç önemli değil bunlar bir tarafta yani ne edeceksin? O zulüm, yani o sistemin zulmü, Müslümanı, Türkiye'deki Müslümanları yani ne edecek? Tamamıyla pes edecek ve siyasi işte bu hizbi çalışmalara girecek, demokratikleşecek. Veyahut ama karşı tepki verecek. O tepkiyi de nasıl yapacak? Silahlı mücadeleye girecek. Silahlı mücadele zaten kafirlerin bir kurgusu. Onun içerisinde sen yine onların Emellerinle, emelleri doğrultusunda ne edeceksin? yeni yani İslam'a, tevhide zarar vereceksin. Aslında ne yapılması gerekir? Çalışma ne olması lazım? Onun şeysine göre yani aslında tevhid üzerine çalışmak lazım. Ha, silahlı mücadele vesaire değil. Yani önce bir insanları tevhide çağırmak lazım. Bu da aynı. ha Bu, yani, bu sadece ne? başka bir... Başka bir... Ee, cins. Yani bu şeyin içerisinde cihat karşıtlığının içerisinde farklı bir cins. Sonra sonra ha yine onun şeysi Aidil Kadri'nin bu yani artık o konuşmasında Allahu alem öyle demiş. Kahraman Şehit El-Hattab'ın ve onun yol arkadaşı Kahraman Şehit El-Basayev'in yani Çeçenistan cihadı kahramanların Müslümanların kanının akıtılmasına sebep oldukları için yani onlar ne etmiş? Hattab ile Basayev Müslümanların kanların akmasına sebep olmuşlar. Bunun için tutuklanıp yargılanmalar gerektiğini söylüyor. Söyleyen bir zavallı diyor. Evet acaba bu zavallı bilir mi ki? Yapılan istatistikler Amerikan Kongre üyelerinin yüzde 85'inin ya Yahudi yahut da veya da Yahudi kadınların eşleri geri kalan yüzde 15'inin ço çoğununsa Haçlı sempatizanı ve Mesihlerin Mesihlerinin ancak Müslümanların kökünü kazıyacak devasa bir katliamdan sonra çıkacağını inanan Protestan Kilisesi mensubu olduğunu belirtmektedir. Yani onun hani Aydar Kurnegin'in İslam'a çağıralım. Dediği o parlamento zaten hepsi yahudilerden ve protestan hristiyanlardan oluşmakta ki onlar da zaten yani kendi emellerine ulaşabilmek için müslümanları hedef alıyorlar. Yani İslam'a karşı savaşları bilinçli. Haydar Karnı diyor ki biz bunları diyor davet edelim. Bunlar İslam'a girecek. Yani ne gerek var onlara karşı yani şiddet uygulamaya? sonra birkaç isim daha zikrediyor. Bunların arasında özellikle bu Abdülmuhsin El-Obeykran diye birisi var. Onun için diyor, alimlerin şeytanı hak eden, alimlerin şeytanı lakabını hak eden birisidir diyor. Haysiyetsiz ve pis münafık diyor. O kadar ki bu NBC kanalında bir programda diyor ki Uşak Allavi hükümetini destekleyen sözler sarf edip Allavi'nin Suudi son ziyaret esnasında ise onun itaat edilmesi vacip olan şer'i bir velül emir olduğunu söyledi diyor. Kendisine soru soran biri ama onu tayin eden ve dayatan Amerika'dır deyince diyor ki Müslüman beldeleri kafirler dahi bir velül emir tayin etmiş olsa o şer'i bir imamdır meşhur bir başkandır ve onu itaat etmek vaciptir. <gülüyor> ama hani bu hani gülüyoruz da komik şeyler değil ama. Yani işin işte böyle şimdi yani bu adam e, üniversiteden çıkmış, işte e, dini makam edilmiş, sistem tarafından desteklenen ve her yerde yani önü açılan sakallı, işte cübeli. Cübbeli demişim, Cübbeli, <gülüyor> Cübbeli, <gülüyor> cübbeli e, insanlara e, devlet destekli olarak ha, de, din vazeden birisi. Ha, şimdi o diyor ki, yani benim ki Amerika bunu tayin etmiş olsa da ha, tayin edilmiş din yani şeydir e, yöneticidir, yöneticiye de itaat olacaktır yani bitti, yöneticiye itaat edeceksin. Ayrıca diyor kendisine Amerika'da askerlerin saldırganlığı karşısında direnişin ile ilgili soru soran birisine verdiği cevaba bakın ve ibretle düşünün. Onlar Irak'ta kendilerine saldırılanlara karşı nefsi müdafada bulunuyor ve onları vurmayanları vurmuyorlar. Kendilerine saldırmayanları saldırmıyorlar. Yani Amerika Irak'ta kendi nefsini müdafaa ettiği için eğer Iraklı birisi, bir Amerikan askerini vurmaya kalkışırsa Amerikan askerini, askeri kendisini nefsi müdafaa olarak tabii kendisini koruyup onu öldürebilir diyor yani. yani hak, hakkıdır, cahildir. Bu, bu yine böyle diyor. Kardai bundan daha beterini söylemişti o zaman. Ki o zaman bu Amerikan ordusu dahilinde var olan sözde Müslüman askerler, Amerikan Müslüman askerler, Afganistan'da hizmet veren onlar onlar kendisine soruluyor yani onlar işte Taliban'a karşı Müslümanlarla savaşmaları caiz mi? Yani caiz. Hatta yani e, o hatta rütbesinin yani üst rütbenin rütbelinin ona karşı ya yani e, güveni kırılacağından korkuyorsa, endişeniyorsa o zaman öldürmesi caizdir fetvası geri. Kendi görev için çünkü orada içerisinde görev alıyor ya asker. O da memur olarak yani gerekli onların yapması lazım. Sonra mesela yine Şeyh taviden diyor, o Fransa'nın hicabı yasaklamasının Fransa'nın bir iç meselesi olduğunu ve Müslüman'ın buna müdahale haklarının olmadığını söylemişti diyor. Yani her yerde bir pısırıklık, bir korkaklık. Aman aman yani Müslümanlar hiçbir surette yani şiddet ile bir araya gelmesinler. Müslümanlar koyun gibi kafirler, efendiler, öyle yani Allah Azze ve Celle haşa yani öyle yaratmış, öyle emretmiş. Kafirler bizim üzerimizde efendi olacak, bizleri istedikleri gibi kullanacaklar, öldürecekler vesaire, elinden karını kızını alacaklar. Sen koyun gibi kul, köle, şey demeyeceksin, itiraz etmeyeceksin, efendim diyeceksin, baş üstüne diyeceksin, nasıl istersin öyle olsun diyeceksin, hep itaat edeceksin, hiçbir surette baş kaldırmayacaksın, hiçbir surette hayır demeyeceksin. Böyle tepkini diyor, onu bu tepki de ulama? Yoksa yani umara zaten böyle umara zaten satılmış insanlar, ama umara'nın sözüne kimse itibar etmiyor ki. Yani bugün halkın arasında bir şey et, halkın arasına baktığın siyasetçi ne demek? siyasetçi demek yalancı demek siyasetçi yalancıdır yani dün hele <gülüyor> şu ay, şu zamanda artık yani artık her şey kaydı altında ya yani bakıyorsun bir hafta önce A diyor sonra bir hafta sonra diyor ki ben A demedim diyor ben B dedim diyor. <gülüyor> Tam işte o da kaydı altında yani. Yani o da biliyor o da görüyor yani A demiş. A dediğini biliyor. Diyor ben A demedim ben B dedim diyor. E i̇şte gösteriyorsun diyor ben o, o ben dedim. <gülüyor> yani Ha yani. Acayip yani, gittin <gülüyor> tüm gösteriler Allah'ın Erdoğan bu neydi bu rahip Brunson diyor. O diyor, ben diyor işte bu e, ben diyor, bu fakir olduğu sürece, bu fakir olduğu sürece diyor, o teröristi diyor alamayacaklar. <gülüyor> rahip Brunson diyor ne diyor, bu fakir olduğu sürece diyor, o teröristi diyor bize alamayacaklar diyor o da şeyinde de arkasına da şeyi koymuşlar, trampu koymuşlar. O da diyor ki işte ben onlara dedim sizin için onu vermeniz daha iyidir. O verdiler diyor. <gülüyor> ben öyle dedim diyor verdiler diyor. Acayip yani şimdi yani öyle siyasi siyaset, beşeri siyaset yani bu politika yalan, hep yalanla sahtekarlıkla. yani işi idare etmek nasıl idare edebilirsin öyle idare et yani yalan dolan yani idare et. E dolayısıyla siyasetçiler zaten kimse itibar etmiyor ki. Ama bunu ilim adamı hoca yani. Hoca. Ya e hoca yalan konuşur mu? <gülüyor> hoca yalan konuşmaz yani. Ko konuşmaması lazım. Yalan konuşma hakkı yoktur hocanın. Dolayısıyla yalan konuşsa dahi yine onu doğruluğu kabul ediyorlar hoca ya. Hoca yalan konuşmaz. Yani <gülüyor> yalan konuşsa dahi yok, hocadır yalan konuşmaz. Doğrudur. Pakistan'da diyor Müftü Azam denilen Rafi Osmani. O da Vezistan bölgesinde Pakistan ordusunun saldırıları karşısında kendilerini savunurken ölenlerin şehit olmadıklarını söylüyor. Gelmiş adam seni, evini bombalıyor, seni öldürüyor. Sen kendini müdafaa ediyorsun. Şehit değilsin. Yani bu mesele hatta düşünün İslam fıkhında ulema bunu tartışmış yani. Yani Şer'i, şeri idare tam şeriatın hakim olduğu meşru halife yani meşru halife adamlarını gönderse ve senin evinde senin yani senin evine zorla girmeye çalışsa sen nefsini müdafaa edebilir misin edemez misin diye bunu tartışmış İslam uleması. Ya bunu bunu tartışmış. Hatta kimisi yani bu manada yer o senin yani senin evine zorla girmeye çalışırlarsa kendi müdafaa edebilirsin diye fet yani fetvası fetvasını veren alimler var eskilerin arasında. Nefs müdafaa olarak. Şimdi yani bak İslam nerede? Bu adamlar nerede yani? İslam bir vadide bunlar bambaşka bir yerde yani. Bunlar neredeler aman <gülüyor> bambaşka bir yerde yani. Kafir bir asker seni geliyor seni seni öldürmeye kastediyor. Sen kendini ettiğin zaman şehit olmuyorsun. Hatta diyor ne daha da daha da, daha da var. Bu arada cihadın ancak velül emrin muşarrefin yani o zaman muşarref şey Pakistan'ın başkanı emriyle olacağını Pakistan'daki Amerikalılarla benzerlerinin kendilerine saldırılması caiz olmayan zimniler olduğunu daha ötesi kendi ülkelerinde bile onlara saldırman caiz olmadığını söylemeyi de unutmadı. Bu kim? Bu Pakistan'ın baş müftüsü yani. Tamam, bu yani sıradan bir molla değil yani. Bu herhangi bir cami hocası değil. Veyahut da kendisini hoca ilan etmiş olan bir cahil değil. Bu Pakistan'ın baş müftüsü yani. Şimdi baş müftü yani bu ne kadar yani İslam'ın bütün yani İslam'ın esaslarını asıllarına ters bir şey. Ha bir yani bunlar yani sistemin, sistemin içerisinde yeri alan Yani ne kadar sisteme yakın ise işte bugün de yani görüyorsunuz. Özellikle Suriye'de, Suudi Arabistan'da olup bitenler. Yani sisteme ne kadar yakın ise bir alim o kadar da sapık yani. O kadar da yani görülmemiş olan fetvalar veren, yani İslam aleminde, İslam'ın tarih İslam tarihinde yani görünmeyen şu fetvalar veren ve yani acayip şeyler söyleyen ve ne kadar yani sistem içinde yer alan her birisi bundan payını alıyor. Ha sonra diyor bu hayır hayırlılara gelince diyor yani İslam uleması arasında hayır sahibi olanlar bunlar hüccid-i 15 ilk içerine. Ve ulaştığımız şu zamanda hayli alimlerimize gelince, onlar hakkı haykırmak konusunda suskunluğa bürünürler. Suskunluğu tercih ediyorlar. Cihatlı ve sultanların öfkesini üzerine çekecek her türlü emre-i maruf nehil münker vazifesine geri duranlardır. Aman aman, yani e, bize bir zarar gelmesin. Zaten yani ona onlar, onlar da şeytan nasıl yaklaşıyor? E, zaten yani bir şey kalmamış yani. Var olanı biz koruma mecburiyetindeyiz. Yani biz de yok olursak o zaman insanlar İslam'ı kim anlatacak? E, var olabilmek için ne yapmamız lazım? Susmamız lazım. Yani yine iyi geçinmek lazım yani. İyi geçinmek lazım ki bizi de bizi de engellemesinler. Dolayısıyla ne? Yani hakkı haykırmaktan geri duruyorlar. Öyle ki onlardan birini övmek isteyen biri Allah ondan razı olsun. Hükümet namına münafıklık etmez. Kendi köşesine çekilmiş bir suskundur der. Olmuyor. Ha, bununla beraber yine tabii ki diğer, diyor, işin doğrusu basın yani organlarını takip etmemize rağmen mutlaka diyor bizim duyup bilmediğimiz hayırlı alimler olmalı bir yerde. Çünkü ümmetimiz bir hayır ümmetidir. Dolayısıyla elbette yani daima yani bu ümmet hiçbir zaman e, hakkı haykıran hakkı yani müdafaa eden ve İslam ümmetine hak üzere imamlık öndelik yapan ulemadan hali olmaz. Sonra bu bahsi burada üç haberle sonlandırıyor. أبو عالم ليلة على قضيان بلنجز أبو عمر الداني رحم اللهن السنة الواردة في الفتن عضل كتاباً ده تخرج التبريب عيد لا يزال الجهاد حلو أخضر ما قطر قطر من السماء وسيت على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا زمان جهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنأم زمان الجهاد قالوا ki, Allah'ın Ressamı, "ve biri de öyle söylüyor. diyor. "O halde, diyor. "Eğer biri öyle söylüyorsa, diyor. "O halde, diyor. "Eğer biri öyle söylüyorsa, diyor. "O halde, diyor. "Eğer biri öyle söylüyorsa, diyor. "O olacak, diyor. olacak, biri olacak. söylüyorsa, diyor. "O halde, diyor. "Eğer Daima cihat var olacaktır ve cihat daima tatlı olacak ve yani bereketli olacak. Yani cihadın önüne hiçbir güç geçemez. Cihad daimdir. Ama diyor bir zaman gelecek. Oseyeti ala nasi zamanun yakulu yani ulama. Quraa ulema. O insanların alimleri diyecekler ki. ليس هذا زمان cihat Bu cihat zamanı değildir. İçine bulunan zaman cihat zamanı değildir. Fe men adreka zaman kim bu zamana ulaşırsa fnet le't me zamanu İşte o zaman ne güzel ha ne güzel bir cihatsa işte o tam cihat zamanıdır. Yani o insanların uleması of fasit ha o bozulmuş fesadı uğramış olan o insanların uleması Böyle dedikleri zaman artık cihat zamanı değildir şu zaman. Şu zamanda cihat etmemek lazım. İşte o zaman diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman cihat zamanıdır. Qaali ya Rasulullah wa ahadun yani bunu söylen olur mu? Böyle bir söz söyleyen olur mu? Faqalna am evet. Men aleyhi lanetullah ve'l malaiketi ve'n nasi İşte meleklerin ve yani Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine bulunan yani lanetleşmi lanetlenmiş olan ha, lanetlenmiş olan işte o böyle der aynı zamanda tabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle olanlara bir bedduası ha, sonra ikinci burada zikrettiği haberde İbn-i B'dunya Nene Zemmul Melahi kitabına Merik bin Dinar'dan Rahimullah'tan o diyor ki bana ki bir haberin bulunuyor ki son ve bir akhir zamanda bir rüzgar ve bir zulmen bir karanlık olacak fe yefezu'un nasu ila ulamaihim insanlar da ne edecekler bundan ötürü dehşet içerisinde, korku içerisinde alimlerine sığınacaklar kaçacaklar fayecidunhum kad usihu ve onları yani suretleri dönüştürülmüş değiştirilmiş halde bulacaklar Sonra üçüncü haberde de diyor ki Tirmizi, Nevadır'l-usul'de bu İmam Tirmizi değildir. He, Rahimullah, yani Ebu İsa değildir. Nevadır'l-usul'un sahibi El-Hakim-u diye e, bilinen. el hakim Tirmizi. Bu yani, fark nedir? İmam Tirmizi, Rahimullah, Ebu İsa, künyesi Ebu İsa'dır. Muhammed bin İsa, ehl Sünnetin büyük imamlarından Rahimullah ve Tirmizi dediğin zaman aslında yani Tirmizi o herkes onu anlar. Yani burada yani Şeyh bu Musa bu yani asli şeyde de böyle yazmış. Tercüme de bu hali geçip geçmiş. Yani burada Tirmizi'den maksut İmam Tirmizi değil, Rahimullah. Bu El Hakim Tirmizi. bu Abdullah ismi de Muhammed bin Ali'dir. Bu, bu şeydir. Yani bu Nevadir Usul'ün sahibi, Nevadir Sufidir ve akidesi hakkında da çok konuşmuştur. Yani el-muhim o bu kitabında Ebu Ümemer radıyallahu anhu'dan şöyle tahriç etmiştir diyor: "Yakunu fi ummeti faz'atun." Yani ümmetinde bir böyle bir dehşet, bir korku olacak. Fe'sirun nasu ila ulemaihim insanlarda alimlerine sığınacaklar, kaçacaklar bu korku, bu olaydan. Ve görecekler ki o ulema, ulema maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş, çevrilmiş. Ha bu haberlerin hepsini, yani bu haberler üçü de zayıftır. Tamam, üçü de zayıftır. Yani Muhsel ve i̇l zayıflık vardır. Sadece bu son olanı, bu son haber... İbne Abdullah rahimullah o da e, Zemul Melahe de ediyor. O onun senedi iyi ama o da Malik bin Dinardan rahimullahdan ihraç ediyor. O da tabiinden de duas haber Mursalemusar rivayetlerden yani umumen zayıf rivayetlerinin yani haberlerin e, alını e, dahil edilir. Ama yani bu olayın yani fasıkların masiyet sahibi olanlarına bunların e, böyle domuzlara, maymunlara dönüştürülecekleri vesaire, bu sahih haberlerle sabit. Sahih haberlerle sabit. Dolayısıyla böyle sabit oluşması mesela yani şeyde İmam İbn-i Kaym Rahimullah kitabında şöyle diyor. Diyor ki bu e, haberleri, haberlerden bazısını zikrettikten sonra diyor ki Fel meshu ala suret al-qirate ve'l-khanazir vaki fi Yani bu şekilde bazıların maymunlara ve domuzlara dönüştürüleceği diyor bu yani bu ümmette bazıların maymunlara domuzlara dönüştürüleceği diyor bu vakadır. Yani bu gerçekleşecek. Ve la bud, o kaçınılmaz. Ve hum ve hu iki taifede bunlar olacak, vaki olacak bir kimler ülmâi isûl kâzibîn allah ve rasûlü lâdinâ qâlibû allah. Allahın aziz dinini, deni dönüştür yani bozmuş olan, değiştirmiş olan Allah ve Rasûlüne yalan söylemiş olan kötü alimler yalancılar. İşte bunlar, bunlar bir taife. Elâdinâ qâlibû dîn-ı allah ite aley. وَشَرْعَهُ فَقَلَّبَ اللّٰهُ تَعَلَى سُوَرَهُمْ Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onların suretlerini dönüştürecek. Yani onları domuz ve maymunlara çevirecek. كَمَا قَلَّبُ دِينَهُ وَالْمُجَاهِرِينَ الْمُتَهَتِّك۪ينَ بِالْفِسْقِ وَالْمَحَارِمِ Bir de ikinci taife kimler? Bunlar yani rezil, hayasızca ha, fısk ve haramları işleyenler, cehredenler, açıkta bugün ne oldu yani bakıyorsun yani millet hiçbir şeyden utanma kalmamış ha. Yani hiçbir şeyden utanmıyorlar. En rezil şeyler dahi yani en rezil en rezil şeyler yani yapıyorlar ve cehre. Hatta kendileri çekiyorlar. Kendileri internette paylaşıyorlar. Hani kendileri ha yani yani senin yani öyle bir şey öyle bir öyle bir kötülük, öyle bir rezalet Yapacaksın yani aslında sen yani en geceli yere kaçman lazım. Kimse seni görmesin diye ama ne diyor? Tam tersi. Yapıyorlar. Ondan sonra da herkesin, bütün dünyanın ulaşabileceği, görebileceği bir ortam atıyorlar ki insanlar görsünler. Aynen Artık Allah'ın Ha onun için diyor ki İbn-i Kayb-i Rahimullah وَمَنْ لَمْ يُمْسَخْ مِنْهُمْ فِي الدنيا, Bunlardan dünyada yani bu hale dönüştürülmeyenler işte musife fi kabriye uyumakı yani bunların kabillerinde ya da kıyamet gününden yani onların artık yani suretleri böyle maymunlara, domuzlara çevrilecektir. Dolayısıyla bu bir vaka ha, ve bundan başında bu baş adayları işte Allah'ın dinini çeviren, bozan, tahrif eden, ha, altını üstüne çeviren, üstünü altına çeviren bu ulema, bu belamlar. Bunlar şüphesiz bu konu, yani bu konuda başarıyor. Onun için burada diyor, vallahi insanlar bir gün sabahlarda Iraklılar Bağdat'ta Amerikalılar'a karşı saldırganlık ediyorlar diyen, bak Iraklılar Bağdat'ta Amerikalılar'a karşı saldırganlık ediyorlar diyen El-Ubeykan gibileri maymun olarak bulurlarsa buna asla şaşırma. Kafir devletlerin terör patlamalardan selamet bulması, ve mücahitlerin helak olması için üstelik Kabe'nin eşiğinde ve 2004 yılın son Ramazan gecesinin hatmi Kur'an duasında dua eden ondan sonra Suud Kralı'nı ve ikinci, üçüncü naibini kurması için Allah-u Teala'ya münacata koyulan münacata koyulan ve bir nebze olsun Allah'tan utanmayan Harami Mekke'nin yani Mekke'nin şişkin imamı Sudeisi'nin Sudeysi insanlar bir gün sabahlayıp da domuz olarak görürlerse buna da şaşırmam niçin şaşırın ki zat-ı önce bile o mahluklara o kadar çok benziyorlar ki. Hakikaten ne bakıyorsun? Yani Sudeysi cidden yani domuzdan çok bir farkı yok. Ha bunlar yani umera, ulema sonra diyor İslami hareketler onda şöyle yani özetleyebiliriz. Diyor İslam'ı hareketler. Bunlar boş laflar, boş tartışmalar. Ne kendilerine ne Müslümanlara hiçbir fayda sağlamayan konular içerisinde. Yani ömür tüketip gidiyorlar. Dinin nasıllarının terörü karşı olduğuyla ilgili yorumları ise insanı Hayrete salacak cinsendir. Bu yorumların utançlarından olsa gerek bir nebze Amerika eleştirisi de katıyorlar ha. Yani onlar da tabi kendi konumlarını koruyabilmeler için sistemin sistem ile bir yani bir ihtilaf haline düşmemek için ne diyorlar? Onlar da sistemin hükümetin çizgisini takip ederek onun biraz hafifletilmiş halini. Yani evet din dinde böyle bir şey yok yani. Biz de bunu tasvip etmiyoruz. Yani elbette yani e, kafir muhterem olduğu haller vardır. Her kafir muhterem değildir. Lakin zimmidir. Eman altındadır. E ondan sonra tabi eman dairesini genişletmek, zimmet dairesini genişleterek yani neticede yine o hükümetlerin telkin ettikleri ya ha, da ettikleri o aynı yani aynı neticeye varıyorlar. İşte diyor gidin bunların öncülerini parlamento sıralarında kafir hükümetlerin banka, bakanlık koltuklarını arayın. Ya yani, çünkü oraya murad ediyorlar. Çalışmaları o oraya yönelik. Dolayısıyla da onu elde edebilmek için de yani ne gerekiyorsa bir taviz gerekiyorsa onu yapıyorlar. <gülüyor> Sonra diyor boşla kırdığı nifak ve hile kokan varil dolusu kelam içine nasıl eritildiğini görün. Neden mi? Teröre yandaşlık veya destek adı altında süreç aleyhlerine işlemesin diye. Tamam yani şey bu. Yani bu İslami hareketlerin 11 Eylül sonrası özellikle faaliyetlerini özetleyen işte bu cümlesi. Yani diyor, diyor ki yani boş kırdı nifak ve hile kokan varı doğusu kelam içinde eriyip gittiler diyor. Niye? Çünkü teröre yandaşlık, yandaşlık, teröre yandaşlık veya destek adı altında süreç aleyhilerine işlemesin diye. Kendileri de hedef olmamaları için yani. Çünkü Amerika pusuya yatmış onları gözetliyor. Pusuya yatmış gözetliyor. Çünkü istihbarat birimleri ve takip cihazları nefesleri sayıyor. Kelimelerin ardında duran niyet perdelerini aralıyor. Her şeyle sen yani seni murakab ediyor. Takip ediyor. Senin yani Hemen arkanda onun nefesini ensende hissedebiliyorsan. Dolayısıyla ona göre de sen de kendine düzen vermen lazım. Hatta işte burada güzel ifade ediyor. Diyor ki, mücadele esen bu Amerikan kasırgasının karşısında durmaya hiç kimsenin ne gücü var ne de takatı. Yani bu İslamı hareketleri kastediyor. Çünkü davetçinin ne yolun, yolunmaktan zor bela kurtarabilmiş kısacık sakalı. Yani adam sakalını kesmiş. Yani hafif. Artık yani bazıları diyor yani bir tutam sakal işte böyle yani parmak ucuyla tuttuğun zaman bir tutam sakal oluyor işte. Yani şöyle ölçüde o. Bir tutam sakal. Ona indirilmiş ne beyaz takkesi, beyaz takke giymiş ne Avrupalı gravatı, gravat takmış ne çağdaş batılı tarzı uygun pek şık takım elbisesi. Takım elbisesi giymiş ama ne de demokrasi tellarlığına soymuş olması ılımlı, ılımlı yeter yet yetmiyor ha. Ne yani? yani. Ne kadar sen taviz versen de o kadar da yine yani kafi gelmiyor. Kafi gelmiyor. Çünkü kafir senin tam elemanı istiyor yani. Sen ne kadar sakalı da kessen sen ne kadar yani üstünü başını da onu zahiren onlara uygun hali soksan kafi değil. Sen tam onlar gibi olman lazım. O zaman o zaman da yine seni kabul etmez. Çünkü neticede sen sen yani kendini İslam'a nispet ediyorsun. Yani sen uşaksın zaten. Dolayısıyla o seni sadece kullanacak. Ama ne yaparsan yap. Ha, asla o ılımlı olduğunu ispat etmeye kafi değildir. Amerikan uşakları istihbaratçıları her halükarda tetikte gözetleme kulelerindedir. İslami hareketlerin önderleri nezdinde istediğim kolaylıktır. Dolayısıyla yani şimdi böyle bir ahval içerisinde İslamı hareketler kendilerini edindikleri kıstas ve İmam i̇bn Rahimullah bugün yaşamış olsaydı o zaman derdik ki yani işte şu zamanın putu, şey size tağutu budur. Yani kolaylık, maslahat. Ya maslahat. Bizim yani maslahatın böyle yapma mecburiyetindeyiz. Ilımlık, siyasi incelik, politik manevrat, Hayır, bu tavizlerin hepsine de Güzel isim verdiğin zaman o zaman onun şeysi, zahiri de değişiyor. O nifak da orada. hakikati yine baki ama hakikatini bu sefer farklı bir bir kılıfa sokunca o zaman dıştan güzel duruyor işte. Bu aynı. sen bir çöpü al, çöpü şeyin içine koyduğun zaman yani güzel bir paketlediğin zaman o zaman dıştan çok güzel durur yani içi çöp ama dışı güzel Böyle de süslenmiş temiz işte belki de biraz o ne bir şey bağlıyorlar mı? Ha, yaptığın zaman dıştan çok güzel duruyor yani temiz o sen canı çekiyor ama içi çöp ha böyle ne yani o bütün o tavizler ne alımlılık siyasi incelik çok <gülüyor> güzel siyasi incelik yani. Zaten biz gibi adamlar, biz ahmak. <gülüyor> şey, ee, dağdan inme, bir, şeyden, bir siyasetten anladığımız yok yani. Ne siyaset biliyoruz, ne fukuh biliyoruz, ne usul. Yani şer'i siyaset bir şey var yani. Şer'i siyaset. <gülüyor> biz şer'i siyaseti de bilmiyoruz. Ama onlar yani şer'i siyasetin bütün inceliklerini, bütün teferruatını, bütün tafsilatına vakıf hakimler. Dolayısıyla onlar böyle gemiyi çok böyle yani ince her yerde şey olan kayaların kayalıkların arasında böyle çok ince manevralarla o gemiyi oradan yürütebiliyorlar. Politik manevra. Diplomasi. Onu burada zikretmemiş. <gülüyor> o da güzel diplomasi. Gibisinden söylemler adı altında peydahladıklarıyla da Yama daha fazla büyüyor diyor. Ha bir de diyor, bir de icatları şeffaflık. Şeffaflık yani. Ha bir de ötekileri başkalarına saygı. Ha da güzel. Yani karşı tarafa ihtiram göstermeyle. Yani i̇nsan olma sebebiyle ihtiram etmek lazım. Kafir de olsa, zındık da olsa, İslam düşmanı da olsa, bu Putin de olsa, bu Trump da olsa, bu kim olursa olsun. Yani Esed de olsa ihtiramı hak ediyor yani. Biz şey değiliz, zalim, canavar insanlar değiliz. Yani biz İslam ahlakı bize bunu emrediyor. Ha bunlar yanlış şeyler değil ha. yanlış yani. her, yer, her şey yerinde güzeldir. Elbette sen yani o durum onu gerektirir. Belki çok yani insanlık gereğince hatta senin dinin onu emredebilir. Düşman ile sen yani bir bir ihtiram içerisinde. İhtiram ne manının ona ne ona ne şahsiyetinde değil ama vakaya karşı bir ihtiramı içerisinde. Yani o şartların oluşturmuş olduğu ve onu da seni de yani aynı ortamda toplamış olan ha, o vakaya ihtiramı. Yani o vakayı yaratmış olana ihtiramın ihtiram ederek belki bu insanlarla oturup konuşabilirsin, görüşebilirsin mümkün. Ama bunun kastettiği bu değil. Yani o şahsa ihtiram etmek. Ha, o şahsa ihtiram, on fikirlerine ihtiram etmek. Bu zaten en büyük batıl yani. Ha, en büyük batıl yani. Küfre ihtiram nereden çıkmış? Kafire ihtiram nereden çıkmış? Ha bu da İslam'ı hareketler. Sonra İslam halkları çok şey etme gerek yok. Zaten bunu yani Epeyce söyledi. Sadece güzel burada bir güzel bir <gülüyor> yani misal içi işe göre güzel bir giriş yapıyor. Diyor ki, bu kitabı yazarken diyor akşam vakti diyor aniden kurşun sesleri, havai fişek patlamaları, müzik gürültüsü ve bağırtılar çağrıştılar duydum diyor. Bir an için şaşırıp kaldım çünkü Kudüs aniden özgürlüğüne kavuşmuş olamaz yani şimdi yani demek istediği yani Müslümanların böyle bir sevinç gösterisini almaları böyle bir mutluluk yaşamaları ancak ne zaman olabilir diyor. Yani Kudüs kurtarılmıştır veya ot Hintler diyor Keşmir'den çekilmiş yani o çünkü Pakistan'da olduğu için yani Hintler Keşmir'den çekilmiş Pakistan kurtarılmış e Onun için ancak böyle bir sevgi gösterisine yani olabilir diyor ne olup bittiğini anlamak için anlamak üzere aşağı indi Meyer Müslümanlar. Hristiyan takviminin yeni yılını 2003'ün girişini kutluyorlar. <gülüyor> Miladi yılbaşını. Saat 12'yi vurmuş ve sığırların cenneti tavan yapmıştı. <gülüyor> Cidden yani aşağı yemeyecek. Bak, bakıyorsun yani sözde Müslüman. Ama tam bir felaket yani. İşte burada dediğim, milyonlarca Müslümanın katıldığı kutlamalarla danslar, içkiler, eğlenceler İçinden yani o sözde Müslüman halk belki yani ömrü boyunca o 17, 18, 20 yaşındaki o gençler ömrü boyunca bir kez namaz kılmamıştır her hafta sonu belki her haftanın belki beş günü, dört günü belki 7 günü hep eğlencede, içkide, kız bütün yani ne kadar masiyet varsa işliyor ondan sonra sorduğun zaman evet Müslümanım seninle İslamı tartışıyor yani. Senin İslam hakkında konuşma hakkın, senin bir şey konuşma hakkın yoktu. O hem baş müftü, hem şehir İslam, hem muştehit, <gülüyor> hani her şey Bakıyorsun O hissedini, senin daha iyi biliyor yani. Bir tane ait hadis bilmez, ama sana karşı İslam'ın yani İslam'da şeyin işte zorlamanın olmadığını tartışıyor. Özetle diyor Müslüman şu günlerimizdeki ahvali tahribat ötesi tahribat. Kayıp ötesi kayıp. Hezimet ötesi hezimetten gayri bir şey işaret etmez. Eğer Allah'tan umut olmasa ve eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil ve vaat buyurdukları olmasa ki bunlar kuşku yok haktır. Emin olun ümit kesilir ve parıltısı sönüp giderler. Yani hakikaten şu zamanda Müslüman haline bak Müslümanların haline o. Şunları bir tarafa koy. Tam bunları bir tarafa at canım. Yani bunun zaten İslam'da bir nasibi yok. Nispetleri bir ülken nispet gibi İslamların nispeti var yani. Başka bir şey değil. Hatta ondan daha zayıf. Hani yine ülke nispet o yine bir şey ifade ediyor. Bunların İslam'a nispeti onu daha ifade etmiyor yani. O ülken nispeti daha ifade etti. <gülüyor> Ama bunlar değil yani. İslam'a nispetleri olup yani kendilerinin İslam'ın hakikati bulunan insanlar da yani bizim Müslüman olarak tabir ettiğimiz. Müslüman yani hakikaten, Müslüman olan hakikaten derken yani biz zahire göre hükmederek Müslüman kabul ettiğimiz, kardeşlerimiz kabul ettiğimiz insanlar da böyle yani. Yani işte burada dediği gibi bak şu cümle, bu ümmetin cihat yolunda harekete geçmesi için daha nelerin yaşanması gerektiğini vallahi bilmiyorum. Cidden öyle yani. Daha ne olması lazım bu Müslümanların ayağa kalkması için, bu Müslümanların yani bir tepki ortaya koyması için, daha ne olması gerekiyor bilmiyorum. İşte burada dediği Kudüs, Afganistan, Çekistan, Bosna, onun zamanında yani. Sen bu sırayı, sen bu listeyi uzatabilirsin. Irakla, Somali'yle, Yemen'le, Suriye'yle, yani Libya'yla, Türkistan. Türkistan, Özbekistan, işte Arakan, Filipinler, yani daha ne olması? İnan yani insan şaşırıyor yani. Daha ne olması gerekiyor? gözün önünde, bütün yani İslam alemi önünde. Bir yani Müslümanlar paylaşıyor bunu. Müslümanlar kendi aralığına paylaşıyorlar. Yani bu ümmetin kadınları, kafirlerin yani ateist kafirlerin eline düşüyor, esir düşüyor. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Aha, hiçbir şey yok değil. Affa, hiçbir şey yok değil. Hiçbir şey de bu doğru değil. Var. Sosyal medyadan tepki var. Ve o da artık yani iyi kanalize ettiler her şeyde hemen tak sosyal medyadan Twitter bir yorum at işte bir hashtag başlat o tamam işte o ya üzerine düşeni yaptı adeta cihadını yaptı yani zamanında şeydi yani milli görüş çevrelerinde cihad oy kullanmak değil ibaretti. Yani bu, ya o zamanlar biz mesela abiler yani abilerimizle bizim bizden çok yaşça çok daha büyük hatta babalarımız yaşında hatta dedelerimiz yaşında olan ne mesela görüşürken sakal burada şalvalı eşi kızları hepsi tesettürde yani peçeli şeyli e, çarşaflı insanlar bunlar mesela Almanya'dan e, para vererek yani insanlara para veriyorlardı uçaklarla bunları seçim zamanlarına Türkiye'ye geliyorlar. Yani sırf oy kullanmak için. Ve bunu yaparken bunu ibadet olarak yapıyorlar. Cihat niyetiyle yapıyorlar. Yani biz. Hatta ben çoğu, bir çoğundan duydum. Biz cihada gidiyoruz. Diyerek cidden öyle. Biz cihada gidiyoruz diye Türkiye'den ve Almanya'dan buraya gelirler uçaklarla dolu. O sırf oy kullanmak için. Oyları kullanılları girelim. Evet. Ha yani o tepkisini, şeysini, yani ben bir şey yaptım yani. O itikat ben yani ben işte mücadelemi verdim yani mücadelesi o mücadelesi parlamentoya girecek olan bir adamı ve baştan beri ne olacağı belli olan parlamentoya girdikten sonra o parlamentoya ondan evvel olmayanlar yani olanlardan daha beter olacağı belli olan adamları desteklemek ha şu anda ne onun yerini aldı bir tarafından zaten oy kullanmak o devam ediyor o zaten o daha da genişledi ama daha kolay olan, daha, daha kolay olan ve herkesi içine çekebilecek olan işte bu sosyal medya. Sosyal medyadan tepkini koy ve bazıları çok etkili oluyor yani. Yani o kadar etkili oluyor ki hani etkili kastettiğim yani insanın kendi şuuru üzerinde yani ben bir şey yapıyorum, ben mücadelemi veriyorum, şuurunu oluşturacak olan. Yani etkilen bahsediyorum. Bazıları hakikaten öyle etkili. Mesela bu son şeyde dikkatimi çekti. Bu masumlu bir tane genci şehit diye Türkiye'ye mısır'a teslim etti. İdam cezası almış. bunu uçakla gönderirken kelepçili vaziyette, kelepçili vaziyette oradaki bir uçakta işte görevli temizlikçi Allah'ın çekiyor. Ondan sonra kendi hesabına paylaşıyor. Bundan ötürü tutuklandı o paylaşımı yapan, fotoğrafı paylaşan. işte halkı kim ve nevrede e teşvikten, alenen teşvikten yani tutuklandı. Sonra başladılar birçok hesaplardan, işte bu bir suç duyurusudur. Kendi aleyhine suç duyurusunu bulunuyor yani. Bu bir suçtur, ben işte bu fotoğrafı paylaştım, bir gelin beni alın. Böyle bilmiyorum kaç tanesi Allah'ın böyle bir paylaşımı yaptı. Şimdi Aslan yani hukuken hepsini toplayabilir sistem. Yani onun farkında. Hatta diyor ki işte bu suç duygusudur yani. kendisi hali suç duyurusunda bulunuyor. Yani şimdi o kendi, yani kendi şeysinde, yani kendi aleminde, kendi dünyasında kendisini ciddi manada teknikeye attı. O yine. Yani o bir mücadele ortaya koydu. Tamam <gülüyor> mücadele ama mücadele suni yani sanal bir mücadele. Ama onun kendi dünyasında hakiki. Tamam Gerçek varlık varlık aleminde sanal bir sanal bir etki yani. Onun bir etkisi yok ki. Yani sen internette öyle bir paylaşım yapmışsın, yapmamışsın. Yani bunun bir etkisi yok. Ha işte çok baslı oluştu ondan sonra bundan ötürü bıraktılar. Bu doğru değil yani. Bunlar bunlar gerçek şeyler değil yani. Yani o ee, onun akabinde tahliye oluyor mesela. Ee, o fotoğrafı çekeni tahliye ediyorlar. Ama o tahliye yani o sosyal medyadan o baskıdan ötürü değil. Veyahut o mesela tahliye ettiler ya bunu da yani sosyal medyadan işte tepki gösteren ötürü değil. Yani, yani sistem senin kaç tanesinin tepkisini takmış. Eğer tepki takmış olsaydı o zaman niceleri var yani tutuklanmış ve kaç seneden beri cezaevinde yatan ve çok daha ciddi tepki olan yani sosyal medyada hiç mesela hiç takmıyor. Ya. Yok canım öyle bir şey yok yani. Bu bu sırf yani senin bu sosyal medyadan aslında senin sosyal medyadan yönlendirmek o da yine aynı şey kurgunun içerisine yer alıyor. Yani sanki adeta sen sosyal medyadan tepki koymuşsun da senin tepkinden ötürü de hükümet geri adım atmış, onu tahliye etmiş gaznal. bu nasıl bu, bu nasıl bir şey yani? <gülüyor> bu bu geçici geçici Ama seni oraya yönlendirmek ha. İşte onun için görüyorsun bak şu anda. Özellikle işte cihat alanında bulunmayanlar. Ha bu cihat alanında olanlar, cihat alanında da var böyle. Böyle yapanlar cihat alanında da bakıyorsun birçok şeyden. Yani hem adam cihat alanında evinde oturuyor yani taş tamam işte silahını git yani cihadını yap yani savaş senin burada kâfiri öldürme imkanın yok mu? Değil mi? Allah'ım geçenler kardeşler mesela en basit yani şeyde Halep tarafına bir tane kafiri indirmişler elhamdülillah. Yani sen burada sen o tepkini hakikatin ortaya koyabilirsin yani. az yani, çok mu dertlisin? Bizim bacılarımızı mesela o son şeyde devleyen yani devle cemaati içerisinde tamam ama bu ümmetin kadınları yani. Bu ümmetin müslüman kadınları. Velev ki devreci olsa versin neyse olsa. Yani. Sen birçok kardeş mesela çok dertli. İşte bir şey yapamıyoruz. Şöyle. Ne nasıl bir şey yapamıyorsun? Tam git işte kafir öldür. Öldür bir kafiri? En azından sen Rabbine, Rabbin huzuruna vardığın zaman, o kadınlar sana sorulduğu zaman sen diyebilirsin. Ya Rabbi benim gücüm ancak buna yetti. Ben de gücüm yettiği kadar öldürdüm. En yakın bana, en yakın kafir bunlardı. Ben de öldürdüm. Diyebilir, diye, yani bunu diyebilirsin en azından. Ama sen yani evinde oturup, işte burada daha sonra geçeceği, geçeceği gibi. Nerede o? Burada diyor işte televizyon ekranlarının Allah'ın her günü Allah'ın her günü Müslümanların evine taşıdığı yıkım katliam, zillet, meskenet acı ve felaket görüntülerinden daha fazla ne var ki? Gel gör ki diye Müslümanlar o görüntüleri öylesine izliyor akabinde bir tuşa basıp bir sonraki görüntüye açık saçık filmlere geçiyor. Ardından animasyonlar, çizgi filmleri moda gösterilerini, spor musabakalarını dans resitallerini ...müzik programlarını izlemeye koyuyorlar. Yetmediği star akademi yarışmasını takılıyorlar. Yani <gülüyor> o tepki, yani sosyal medya üzerinden o tepkiyi ortaya koyuyor. Ondan sonra ne ediyor? Ondan sonra da haber sayfalarına, haberleri karıştırıyor. Ondan sonra biraz komik videolara takılıyor. Ondan sonra biraz hayvan aleminde ne var ne yok ona bakıyor. Sonra yani... Acayip cidden yani Allah Azze ve Cim bizi bu gafletten uyandırsın. <gülüyor> <gülüyor> İslami denilen kesim şapşallaşmış ve şurada burada yapılan bazı gösteriler kaş çatmalar haricinde affalayıp kalmıştır. Henüz harekete dair ciddi bir canlı amarası göstermiş değildir. Hakikaten öyle yani. Var olan uyanıklığı da işte böyle sosyal medyadan heba ediyorlar. Var olan güçlerini de. tabii diyor şimdi Müslümanların ahvan geniş bir çerçevede ele almak adına mutlaka şunları da söylemek lazım. Öncelikle şunu kaydedelim ki direniş tohumları yaşamaya doğudan batıya kadar çeşitli yerlerde sınırlı hareketler ve ferdi girişimler şeklinde de olsa varlık göstermeye başladı. Yapılan girişimler az olsaydı olabilir. Fakat öfke çığ gibi gök ise dolu doludur devrimci iklim ısınmakta ve önce Allah'ın lütfu sonra da Amerikan zorbalığı, Yahudilerin azgınlığı, haçlı saldırıların şiddeti ve Firavunların bütün meskenlerinin düşmesi sayesinde maskelerinin bütün maskelerinin düşmesi sayesinde cihada doğru yol alacağını müjdelemektedir. Yani her şeye rağmen Allah'a hamdolsun cihat her gün daha da güçleniyor. Elhamdülillah. Ve her gün yani insanlar ümmetin içerisinde velev ki sayıları az da olsa ama yani bu konuda bilinçlenen, şuur kazananlar var. Ha 5. düzeyde seviye cihaadi kanadın ahvali yani muhaliflerin cihad cemaatleri. Ha bu zümreye gelince aslında bütün bu kısmı okumak lazım. Ama hepsi okumayacağız. Bu zümreye gelince yardımcıları Allah idi. Allah şehitlerimize rahmet etsin ve onları hmm. geniş cennet bahçelerine yar eylesin. Hmm. Allah esirlerimize sabır versin. Hmm. Onlara ve şartları itibarı ondan daha kötü ve yine onun kolları olan Müslüman ülkelerin, idarecilerin zindanlarından tez zamanda kurtulmayı nasip etsin. Hmm. Hmm. Yani niye bu şimdi? Çünkü bu Mujahid'den ahvali bu. Tam Cihat cemaatlerinin ahvali bu. 11 Eylül sonrası. birçoğu şehit düştü. Allah kabul etsin. Birçoğu yaralandı, birçoğu esir düştü. Ya asli kafirlerin cezaevlerinde vayhut da muhtetlerin işkence görüyorlar, eziyet görüyorlar. Şeyh Ebu Musa onlardan birisi kendisi. Rabbim onu korusun, kurtarsın. Amin. Ve onunla beraber birçok ulema ve umara ve mütefekkir değerli insanlar sonra Allah yerlerinden edilmiş <gülüyor> ve dört bir yana dağılmış insanlarımızı korusun ve çektiklerini kolaylaştırsın. Ha böyle bu hale düşmeyenler de hepsi 11 ölü sonuna dağıldılar. Çünkü artık yani bir meskenleri kalmadı. Ha her yerde matlup hali dönüşmüş, her yerde bir tühmet altında insanlar yani o cihat, mucahitler yani cihat hareket fertleri. Allah yürüdükleri yoldan dönmeyen ve sebatlarının asrı ödün vermeyen erlerimizin adımlarını daha da güçlendirsin. Aldıkları yaralara rağmen sancığı daha güçlü bir şekilde taşıyabilmeyi ve geleceğin geleceğin ihlaslı nesillerine başları dik olarak teslim edebilmeyi kendilerine nasip ve müesser etsin. İnayetini onların üzerinden eksik etmesin. Cemaatlerinden önderlerini komutanlarından erlerine ve simge isimlerinden bilumum fertlerine hatta her türlü destekçisi ve sevenini, sevenine varıncaya kadar cihadi kanadın bütün kesimleri şu günlerde bundan kırk küsur yıl önce yola koyulacağımız cihat hareketinin tarihindeki en şiddetli mihnet evresini yaşamakta ve en büyük kıyım operasyonuna maruz kalmaktadır. Hakikaten şu son yani bu asrın yani bu asrın ve zaten Şeyh-i da bu hani mukaddime kısımlarında şey etmişti 1960'lardan şey diyor Başlangıç veriyor. Şu askımızın cihat hareketine. O zaman da bugüne kadar yani en büyük kıyım şüphesiz 11 Eylül sonrası yaşandı. 11 Eylül sonrası ve bugüne kadar devam ediyor yani. Ama özellikle mesela Suriye cihadı ciddi manada bir rahatlama meydana getirdi. Elhamdülillah. Tabi ondan sonra o iç fitneler vesaire yine ciddi manada bozuldu. ama yani dediği gibi bu 11 öle sonrası hakikaten daha evvel yani en azından bizim aklımıza görünümüş bir imtihan yaşadı mujaddeler. Cihad ehli ve cihad ehlinin destekçileri yani cihad ehlinin destekçileri. Sadece cihad ehli bizzat kendisi değil aynı zamanda cihad ehlini destekleyenler madde manen onlar da yani çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Buna sebep ise hiç kuşkusuz Amerika'nın terör mücadelesini başlattığı zorba saldırı kampanyasıdır. Ha bunun şeysinde kısa bir en büyük şey ne? Yani bu terör mücadelede Afganistan'daki İslam emirinin yıkılması. Ha bu çok büyük bir zarar oldu. Çok büyük bir zarar oldu. Niçin? Birincisi çünkü orada bir can çok kardeş Şiit oldu bir yani çok büyük insanlarda şehit oldu. Yani ümmet için çok değerli ve çok lazım olan insanlar o zaman şehit oldular. Sonra birçok da esir edildi. Birçok Müslüman da esir edildi. Artı orası yani İslam Emelleri Afganistan İslam Emelleri bir bir sığınak gibiydi yani. Yani bütün dünyadaki bütün yani Müslümanlara Müslümanların sığınabilecekleri bir yerdi. Ha orası kayboldu. Dolayısıyla bu insanlar yine hepsine dağılma mecburiyetine kaldılar. Dünyanın dört bir yönüne. Aynı şu anda, aynı hali biz de şu anda yaşıyoruz. Ha? Yani şu anda de böyle. de aynı bu konuda şu anda. Yani İdlib, Allah korusun iyi düşse, hem yani bir burada çok değerli insanlar şehit olacaklar, bir yine o kadar değerli olan insanlara esir düşecekler. Artı senin artık barınabileceğin bir yerin kalmayacak. Ha, ama fark nerede? O zaman mesela o zaman Afganistan'da İslam Memliliğin düşmesinden sonra yine mücahitlerin yani dağılabilecek bir yerler vardı. En mesela veziristan İslam hemen sınır bölgeyi. oradan sonra Oradan yine bir cihat hareketi başladı. Ama sen şu an mesela inip düşsen neresi, nereye gideceksin? Yani iyice daraldı yani. Da. Dolayısıyla yani şu bölgenin muhafazası yani ee, reisi bir bir, bir gaya yani yani bun, bunun bun, bu gaye tekmeyen bu gayden tek, yani daha evvel gelen sadece ha Tevhid sadece Tevhid bu gayen daha önemlidir Onun ardında yani en önemli gayet bölgeyi tutmak sadece dediğim gibi tevhidin muhafazası yani ondan daha önemlidir. Birçok Müslüman hapsedildi. Almanya'daki İslam aliminin farklı bölgelerindeki onlarca cihadi cemaati terör listesine ekledi. Geri kalanlar da diyor parçalarla dağıldılar ve yani o o bütün o mücadele süreci içerisinde yani e, dağıldılar. Bu ümmeti ve dinini müdafaa etmek için Amerikan ve onun müttefiklerinin karşısına bir başlarına dikilen mücahitlerin başına gelenleri ve onların çekmiş olduğu çileleri tafsilatıyla ele almak ancak müstakil ve muazzam bir eser vücuda getirilerek yapılabilir. Hakikaten böyle yani. Yani bu cidden yani bunu, bunu, bunu dile getirmek lazım. Yani mücahitler hakikaten cihat ehli yani her zaman için ha İslam tarihinde her zaman için ve bugün de yine aynı şekilde cihad ve ümmetin kahramanları mucahitler. Ha bu biz içinde bulunan yani, mucahitlerin arasında bulunduğumuzdan ötürü değil. Hakikat bu yani. Ha, gerçek bu. Sadece ümmetin değil bütün insanlığın kahramanları. Ha bütün insanlığın kahramanları ve bütün insanın tek kurtuluşu yani ve tek ümidi. İnsanların tek ümidi mucahitler açık yani mucahitler. Ve mucahitler yani hakikaten yani ne kadar büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Her şeyleriyle yani. Bütün hayatları bir içerisinde. Senin şu anda senin bir şu anda mesela şu ay, şu ay, şu vaziyeti yaşıyoruz ama sabah da ne vaziyet üzere olacağımız belli değil. Ne halde olacağımız belli değil. Yani sonra yani şu cihat hayatını yaşamış olanlar birçok fedakarlıklar yaşamışlardır. Birçok şeyi terk etmişlerdir. Birçok şeyi yani feda etmişlerdir. Birçok yani eziyetler, sıkıntılar, acılar yaşamışlardır. Mesela hakikaten yani burada bu abartı bir söz değil. Yani eğer biz bu mücahitlerin başına gelenleri ve onların çekmiş olduğu çileleri tafsiratıyla ele almak istesek diyor ancak müstakil ve muazzam bir eser vücuda getirerek bunu yapabiliriz. Yani bu ciltler dolusu ciltler büyük bir bir, bir eser yani sen bunu ancak anlatabilirsin, zapt edebilirsin. Böyle, belki böyle bir eser içinde adanmışlığın, fedakarlığın, azim, izzet ve sebatin en güzel örnekleri Yine onların eşlerinin çocuklarının ve onlara sığınak olup yardım eli uzatan bütün insanın katlandığı ve ilişkin destanımızı öyküler kayıt altına alınabilir. Hakikaten böyle yani bu sözün, bu sözlerin hiçbirisi abartı değil. Büyük fedakarlıklar, büyük azim, büyük izzet ve sebat da mucizepler tarafından gösterilen ve sadece mucizepler değil yani büyük bir mucize'nin arkasında Büyük kadını, büyük çocukları, yani aynı davayı üstlenmiş ve erkeğini destekleyen, engel değil, engel olmayan, destekleyen, arkadan yiten, onlara sığınak olup yardım eli uzatan bütün insanın katlandığı meşakkatlere ilişkin destanımızı. Hakikaten bunlar hepsi her bir hikaye, yani mucahitler küçük küçük, yani isimleri hiç kimse bilmeyen, tanımayan, yani belli olmayan ufacık insanlar, şey tabirle ufacık insanlar onların bir hayat hikayelerini dinlediğiniz zaman mucahidin yani veyahut da burada veyahut da başka topra cihat topraklarında yaptığı fedakarlıklar, yaşadığı o sıkıntıları hepsi yani destanlar yani destanlar bununla yazabiliriz. Burada bu konunun tafsilatına inmemize ne yazık ki makam el vermemektedir diyor. Her halükarda geride kalanların lisani hali Azim ve sebatı haykırıyor ve sonuna kadar dilinişi devam ediyor. Devam diyor. Allah'a binlerce kesamdolsun. Hala azimliyiz ve azmimizi asla yitirmedik. Elhamdullah. Mücahitler hep bu hal üzere. Allah'ım dostuk. Ne olursa olsun hep tekrar tekrar davayı yine yani sancak nerede düşmüşse oradan birisi yine kaldırıyor ve yine sancağı ileriye doğru taşıyor. Bizim ve mücahid kardeşlerimizin hali Allah'ın izniyle ve onun inayetiyle bu mevval üzeredir. Müminleri müjdeleyelim. Amerika ve onunla birlik olan bütün münafıklarıysa esefle sallarak diyelim ki Allah Teala bütün o felaketlere rağmen dört bir tarafta Amerika ve müttefiklerini Kahra boğacak, nice mücahitler bıraktı geride. Allah'tan niyazımız bizleri bu sözleri tasdik eder, halleri gösterme ehliyetine ulaştırması ve bizi bu yolda muvaffak kılmasıdır. Nitekim de yani elhamdülillah işte Şeyh-i bunları yazarken 2004'tü. Sonra ne oldu? 2004 sonrası elhamdülillah Suriye cihadı yine ateşlendi ve Suriye'de hala elhamdülillah cihad dindik ayakta. Sonra ikinci bölüm Burada şimdi Yani epeyce bir Böyle şerif Fuki malumatlara girecek Bunların Birçoğunu zaten Çok duydunuz Çok yani başka vesilelerle Vesilelerle Ya okumuş olduğunuz yok hatta işte dersleri, dinlemiş olduğunuz şeyler olacak ama yine de yani kısa da olsa geçeceğiz. Tabii ki. Gelecek şeye kadar o ne edelim? 191'e kadar. tam 191. sayfaya kadar. Subhaneke Allahumma emanet olun. Hamdika. Maşerü la minahe illa ente.